çevsettiği insan sayısını. bunu niye söyledim? Çünkü felsefe etkinliği Platon'un da Phidius e, ile getirdiği gibi o diyalıktan çok çabuk yüz çevrilen bir etkinlik. İnsanın tanıdık bildik alıştığı yaşam yeterli oluyor ve böyle bir zorla inanılmaz bir biçimde aynı sözcükleri kullanıyor. İnsan rahatlıkla sırt çevirebilir. Yani tasifeye bir kere sırt çevrildiğinde bu uğraşar da insanların tekrar dönmesi büyük bir çaba gerektirir. Bu zorluğa, yüzünü dönmek, sırtını dönmek diye de aynı sözcükleri kullanmak gerekiyor. Yani sırtının hızı kolayca dönebileceğiniz bir olay, tahsefenin davetini ya yani da düşünsel bir et, düşünmenin davetine kolaylıkla insansızlık çevirebilir. Bunun nedeni de çünkü tahsefe olan şeylerin sadece pragmatik ya da ile ilgilenmiyor, yeterli olduğu sıradan insan için açığa çıkan bir varlığın yani e, işlerli gördüğü işler neyse o görüntü onun için yeterli oluyor. Yani işleri, neyse. Bazı sefer bundan fazla bir şey istiyor. Ekstrasif bir ekstra özelliği var. Bazı seferin hem zor olan bir şey insanın yüzünü çevirmesi hem fazla şeyler bir şeyin doğasına ilişkin daha fazla bilgi istiyoruz. Ama sıradan insan sırada için bu fazladan deneyimin bir yararı olmadığı için gündelik yaşandı. Genellikle felsefeyi yararsız bir etkinlik olarak da düşünebilirim. Doğal bir şey. Gerçekten yararsız. Çünkü felsefenin zayıflığı ve yararsızlığı onun bir dünya görüşü olmaması ve aynı zamanda gündelik işler için e, kullanılabilecek bir e, çilimdir e, anahtarı değil. Kozmik problemlerimizi de çözmüyor. İşleri tabii farklı bir alan açmak, o yüzden Nietzsche felsefe düşünceye, zamanı düşünceler demiş. Yani belli bir zamanın kurtarıcısı, belli bir zamanın ideolojisinin başarık düşüncelerinin dile getirilişi olduğunda felsefe zaten işlerini yitirmiş oluyor. Felsefe olarak işlemini yitirmiş oluyor. Biz ona dünya görüşü Bertan Şam dediğimizde yeterli olmuyor. Çünkü o sürekli kendini pratik gereksinimler ve bu gündelik yaşamın doğrultusunda doğrusunda yenilemiyor. Felsefe ise sürekli baştan başlamak gerektiren şey özgürlüğü Düşünmek hep Düşünmek tek bir başlangıcı, yeni bir başlangıcı olan bir etkinliktir. Bu Descartes'in dediği gibi sıfırdan başlamak anlamında bir etkinlik değil, elbette. Ama yeniden başlamak demek felsevi düşüncenin özgürlüğü ve olmaması yeni bir birlikte götürüldü. Bir dünya görüşünü sürekli bir dünya görüşüne sahip olabilirsiniz ama felsefe de gitip gidebilecek bir şeydir. o türden bir tehlikesi de var. O basit bir düşünce, şey. bir dünya görüşü sunabilirsiniz. Felsefe. bu da sıkı bir biçimde yaşadığımız dönemin bir dini, e, toplumsal örgütlenme biçimi bundan etkilenip siz de boşlukları doldurmaya çalışıyorsunuz belirli değerler, eee, sizin sesinizi salınarak. Ama karşılığa kendilerini buna dayandırmadığı için zayıflığı burada ama gücü de burada. Çünkü kendi kendisini tekrar ve tekrar yeniden başlatmak isteyen bir etkenliğindir. Yani kendini sürekli yeniden başlatabilme tersife etkenliğin gücüdür, arzusudur. Dediğim gibi bu hem bir zayıflık herhalde bir felsefenin gücünü anlatan bir şeydir. O felsefenin zayıf kaldığı noktalardan söz edersek niye felsefe? Yani felsefe kimin Platon dediği gibi çar çar basit hızlı dönebilirsin böyle bir etkinliğe. bu değil tabii felsefe yetkinliğin başka özellikleri de ona sırt dönmeyi kolaylaştırıyor. Dediğim gibi ondan beklentilerin fazlalığı ya da hiçbir şeyi beklemek eşit oranda felsefe etkinliğinin doğasını bozabilir. Yani çok şey beklemekle hiçbir şeyi beklememekle ikisi eşit oranda felsefi düşünceyi yani İngilizcesi ne underestimated ne overestimated yapacağız. Yani felsefenin gücünün doğasını pratik amaçlı olduğu için abartmayacağız oraya çekmek bir şey söz konusu değil. İkincisi de e, işlersiz olduğunu düşünüp vazgeçmekte değil. Bu şekilde. E, böyle bakmamak lazım. Çünkü derseplerin doğuşunda da öyle bir şey yok. Legend time. Yunan pulisini düşündüğünüzde mesela bütün kültürlerin yaptığının tersine bir gelişimi göstermiştir. Genellikle insanlar tarım alanlarının yanında yerlerini yaparlarlar. Orada vakit geçirdiler. Ama bir Yunan polisini incelediğinizde, mesela Atina'yı Sparta'yı aldığınızda, Yunanlılar şehrin duvarlarının dışındaki tarlalarında işlerini yaptıktan sonra boş zamanlarını geçirmek için şehrin içine dönerler. Adola'ya. Yani orada Tartışmak, orada konuşmak onların işi. O yüzden kendi o tarım toplumunun, o pratiğinin bir parçası olarak doğmuyordu otomatik. Yani bir pragmatik kaygının ürünü olarak aslında doğmuyordu. Tam tersine bir lejyer kaygının boş zamanı, agora'da bir araya gelip, farklı meseleleri, soyut meseleleri konuşabilme olan artı Kentin kendisi, polisin akropolisin doğası Musa. Yine akropolis, bu birlikteliğin, bu yardım sağlığın özü demektir, akropolis. Yani yüksek, e, yüksekteki kasaba anlamına gelir, yüksekteki şehir akropolis. Ama akropolisin altında da ee, i̇şte bu kent kendinin açımını, duvarları, laborasyonu, ee, tapınakları gibi. Ve felsefenin bu pragmatik kaygıların dışında bir etkinlik olarak gelişimi Yunanistan'da insan da aslında felsefenin bize doğasını da anlatıyor. Sadece bu değil herhalde. Felsefen, öyle bir... Ee, yani Agora'da erkek, Yunan vatandaşlarının tartışması bir olarak doğduğunda aslında şu sorunlar doğdu. Birlikte olma, birlikte olma nedir ki? Yani komünel bir yaşamın olanaklılığını açığa çıkarıyor. Komünel bir yaşam açığa çıktıktan sonra, felsefe olanak doğru, tartışma. Çünkü dil derdine giriyor, dil de bizim konuştuğumuz dil değil. O dil aslında çok belli, belirsiz zamandan beri, bilmiyor zamanı, <gülüyor> oralarda olan bir şey aslında. Sadece duy, duyacak kulaklara gereksin olan bir dil. Heraket olsun dil gibi Ama sorun şu, birlikte olma bu yazgı birlikte olmamız gerektiği üzerine. Yani bu rastgele bir şey değil. Dolayısıyla mesela Yunanlılar polisi anlatırken kendi ruhlarını kendi varoluş biçimleri olarak gördüğü için keyfi uzansal sınırlarla anlatmazlar polisi. Mesela siz Ankara'ya anlatabilirsiniz. Mesela İstanbul'dan şöyle söz edebilirsiniz. İstanbul'un, İstanbul'un boğaz boğazı ee, İstanbul'un boğazı dersiniz. Yani mesela İstanbul'a e, Sırtını ver, boğaza git demezsiniz. Ama bir Yunanlı Atina'dan sözünü ama Atina'nın köfezini ondan ayırır eğer polisi anlamında kullanıyorsun. Çünkü o bir ruhu anlatıyor. Sadece fiziksel dış dış sınırları anlatıyor, bir ruhu anlattığı için işte bu ruh, felsefenin oluşumu ve açığa çıkışını ve de bir şekilde tetkileyen bir şey. Orada konuşabilme, bir araya gelme. Çünkü bir araya gelme, ortak bir zaman oluşturabilme anlamına geliyor. İletişimin de, komunikasyon dediğimiz şey artık aslında ortak bir zamanı yaşayabilme becerisi. Yoksa birbirinden kopuk öznelerin birbirine enformasyon yüklü için transfer etmesi anlamına gelmiyor kommunikasyon. Community, bak, kommunikasyon. O insanların birlikte oluşunu hazırlayan bir gram erden söz ediyoruz. Değil böyle bir şey. Açığa çıkış. Yani nereden bakarsanız bakın, kalsifi etkinlik aslında bu bir aradalığın bir sürü hürmetini açığa çıkıyor, bir ürünü oldu. ama bu zorunlu, yazgısal bir ürün. Felsefi e, tartışmalar ve konuşmalar öyle ağırlamak lazım onu. Ve yine niye felsefi e, düşünmek ya da düşünmenin felsefenin kendisi e, bir yazgısallık olarak açığa çıkıyor dediğimizde, varlık aslında ee, varlık ilgili tüm sorular o yazdığı sağlık evet, adıdır. Yani polis demek aslında varlıkla ilgili soruların sorulabildiği yer anlamında varlıkla ilgili sorular. Ve böyle aslında Yunanlılar ya da e, Yunan insanı eski Yunan, tık Yunanlılar Bu varlık sorununa bir şekilde yazgılanmış insanlar. O yüzden trajik, trajik bir topu var Çünkü polis bir iletişim, bir komunikasyon, ve bir birlikte yaşama mantığını hazırlıyorsa orada iyi kötü, değişen değişmeyen, birbiriyle zıt, birbirini tamamlayan ya da birbirini dışarıda yatan her şeyin konuşabildiği, konuşulabildiği bir yer olarak kendini açıldı. Zaten doğal olarak polis, felsefi düşüncenin yaratılması için sanki e, biricik bir biçimde Yunan kültüründe oluşmuş bir peki. Yani ne sıradan bir devlet, konsepttir, ne sıradan bir kent, çünkü hepsi de olabilir ama artık müthiş bir yazgıyı anlatıyor insanın felsefe hazırlanması, düşünmeye yazılanması O yüzden onların insan tanımı ki yok öyle yani tanımları ama bizim alıştığımız homo-humanitas tanımına benzemiyor yani. İnsanın e, kategorik olarak varlık zincir içerisinde tanımlanması ve eğer işgal etmesi biçiminde değil. İnsanın özüyle varlığın özü arasında bir ilişki ancak insanın yazgısına içimliyordu. Yani insan varlıkla ilgili sorular sormaya bir kere mahkum edilmiş bu varlık olarak kendime gösteriyor. Yunan toplumu bu yazgı sağlığı, bu mahkumiyeti trajik bir biçimde yaşayan bir toplum oldu. O yüzden. Çünkü hep trajedi yaşadılar, çünkü her bir <gülüyor> polis'in sunduğu her bir ilim, bunu felsefi olarak tartışması gerektiğini bir yer olduğunu kavradılar. Yani yer hak. Polise aitsin ya da değilsin. Yani sen etlenlenmiyorsun. Senin ruhun gerçeksen eşittir polis. Gerçek düşünür kaydegarın dediği gibi, gerçek mimar, gerçek rahip. Neyse o polis de olduğu için doğal olarak odur. Gerçek olan olur. Dolayısıyla dışarıdan e, eklenmiş bir şey değil. Yani polis fiziksel bir alan. Bir kent dışarıdan gelip bazı hakları yeniliyorsun ya da bazı bazı vazgeçiyorsun değil. Bu mutlak bir şey. Ya polisin, ya hepsi polisin. Ya polisin dışına çıkmışsın Ya evdesin ya da yurtsuz. Böyle bir insanın bütün serüvenine bu yazgınlanmışlık da oluşturuyor Yani varlığa ilişkin soru sorma, varlık tarafından sahiplenmektir. Düşünme ve felsefe düşünmek işte, o yüzden bizim başlattığımız keyfi olarak ya da gönüllü olarak ya da irade olarak başlattığımız bir şey değil, onu yumuşak bir biçimde karşılamak lazım ki bu bir yazgıdır diyebilmeliyim ki bu soruları İnsanın en büyük sorumluluğu da insan olarak düşündüğümüzde şimdi e, sorumluluk etik değil gibi bir kavram. Ama sorumlu olmak burada normal etik sınavları içerisinde anlattığımız bir şey değil. Yani bize önceden hissesilirmiş şunu yapmalısın, şunu yapmamalısın, iyi budur, kötü budur türünden bir e, gayrı, bir e, Kılavuzu izlemek değil, sorumlu olmak, aslında bu açıktığı böyle bir yazgılanmayı kabul etmek demektir. Her an cevap verebiliyorsun, her an e, cevap vermek zorundasın, mecbursun. Bu yazgılamanın amacı anlamı böyle kendini gösteriyor. O yüzden... E, Bizim başlattığımız küstam bir bir şey değil tersi. O yüzden e, Hocamızın doktora tezisi sonradan kitap oldu, Senem Hoca'nın. Ona e, o cümleyi bir motor olarak eklemesini istemiştim. Biz düşünceye gitmeyiz, o gelir. Düşünme bize gelir demek, düşünebilecek zaman ve mekan aralığının kıyısında durabilmektir. Durup dururken düşünmeye başlamazsınız. Durup dururken size düşünen sokakta tosladığınız bir adam gibi toslamaz. Fahsefi soruları. Bu bir davete icabet etmektir. Davet edilmeyi bilebilmektir. Bu türden bir armağanı alabilmektir içeriğinde değil. Yoksa dediğim gibi Platon'un dediği gibi sırtınızı çevirip bu zor sorulardan yırtabilirsiniz. <gülüyor> yani öyle bir hayat çok kolay olur. Ee, öyle bir hayatta yaşanabilir yani. Hiç de zor değil. Eğer isterseniz öyle bir hayatı yaşama şansınız da olur. Ama böyle bir yazık sözcüğü insana önce rahatsız ediyor. Ne demek yazgın? Yani bu destiny bu bir kader anlamında değil. Bu, başka gideceğiniz bir aralık yok anlamında. Yani, bu, bu Yani, zaten trajedilerde, felseferde, hep bizim kim olduğumuzun sorulanmasıysa sorundadır. Felsefer niye trajik bir özelliğe sahip dediğimizde hmm. o yüzden Acaba ben kimin? Bütün görüntüler, bütün açığa çıkmaların ötesinde ben neyim?